Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Mekke, rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi. Makam İbrahim'i, Zemzem Kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik... Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın yüz küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor. Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir. Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz. Dur hele İkrim'i. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir. Muhammed. Görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki... Aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik. Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi. Senden beklediğimiz de buydu. Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leib ne kadar şanslılarmış günleri de mi görecektik Şuna bak Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle Şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış Bir susturun şunu tahammül edemeyeceğim Yanet oku Hay, size Pis köleler Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz Yesrib'den gelmiş sağda bak Burası bizim topraklarımız Sen ne hakla konuşuyorsun Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz? Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer. Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil, anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek. 120. bölüm. Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu. Amca! Amcacığım! Ben sizden ayrılmak istemiyorum. Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti. ''Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.'' Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama... ...şimdi Ümame gözyaşları içinde, arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir... Kimi zaman hızlanır kimi zaman da yavaşlardı Güneş batmak üzere Evet İyice yorulduk Konaklama yerine yaklaştık Resulullah epey hızlandı Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor Efendimiz fark etmemiştir Söylersek hızına azaldır Doğru söylüyorsun Ben söyleyeyim o zamanı Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar geride kaldılar. Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca, Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, ''Hafifçe uyusak size faydalı olur mu?'' dedi ve müsait bir yerde konakladı. ''Bizi bu gece kim bekleyecek?'' diye sordu. ''Ben beklerim ey Allah'ın Resulü!'' Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi... Ve şunu al sakın dikkatsiz davranma dedi. Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Ah, oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi, hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim. Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım. Sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah. Nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da... ...diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Hey, hey, uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı? Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi. Evet, sana kurban olayım ya Resulallah. Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Allah, Ekber, Allah Ekber. Peygamberimiz kalktı, acele etmek sizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmek sizin sabah namazının farzını kıldı. Ey Allah'ın Resulü kusurlu davrandık Peygamberimiz hayır Allah önce ruhlarımızı aldı sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık dedi Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir Uyuyorduk o ruhlarımızı dilediği zaman gönderir Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu. Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar. Evet Ümameciğim. Şehit olanlar, şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu? Evet, doğru. Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı? Evet canım, Medine'ye çok yakın. Babamı ziyaret edebilir miyim peki? Tabii Ümami. Neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim seni gider gitmez götürelim şehitliğe olur mu? Çok sevinirim. Babamı hayal meyel hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana? Lütfen. Çok isterim. Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı Sadece babama değil tüm Müslümanlara Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu Kureyş ondan çekinirdi Uzun boylu ve heybetliydi Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi Evet boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi bir de saçları çok güzeldi. Evet öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi. Öyle mi? Evet. Anlatmaya devam etsene. Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu. Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Hı hı. Bir de sen anlatır mısın? Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler... ...Müslümanları tartaklamaya ve onları hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş. Evet... Annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş Evet bu konuda çok mahirdi Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş <gülüyor> Biliyorum İşte böyle orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş Ebu Cehil saldırgan bir adamdı Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağa taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş. Ya! Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş. Babamdan korkmuş mu yani? Evet. Hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş. Ne güzel. Babacım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi. Babam da amcam Muhammed'i çok severdi. Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun Aralarında birkaç yaş var Üstelik süt kardeşler Evet biliyorum Hem amcaya hem de süt kardeşler Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Ali Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim Yok sağ ol Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk Neler konuşuyordunuz Babamdan bahsediyorduk Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek Ali Ümami'nin bir isteği var Hayırdır neymiş Elimizden gelen bir şey ise yaparız Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum Tabi gideriz Ümame Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Hasan Gelen peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti Dilinden şu dizeler döküldü O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davet. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.